Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın. günaydın Evet Yoğun bir yerel seçim Gündemiyle Türkiye meşgul Malum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dün itibariyle Mazbatası'na kavuştu. Ama bundan sonraki süreci e, takip ediyoruz tabii. E, hem Açık Radyo e, dinleyicileri de yakından e, gelişmeleri takip ediyor Açık Radyo yayınlarında. Evet özellikle kent hakkı, hakkı. E, ve evet. çeşitli gruplar e, ve canlılar için kentte barınan canlılar için de çeşitli sözlerde bulunmuştu zaten Ekrem İmamoğlu. Evet. Seçilmeden önce tabii ki bunların takipçisi oldu. Olacağız aynen öyle. Şimdi tabii biraz hem yerel seçimler bağlamında da tabii bu konuyu ele almak istiyoruz ama son dönemde maalesef çok ciddi böyle içleri Acıtan vicdanları kanatan çok ciddi anlamda hayvan katliamlarıyla karşı karşıya kalıyoruz ve bu çok noktasal da değil Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanıyor görülüyor bu gelişmeler maalesef elbette burada hayvan haklarına saygılı hayvanlara sürekli hassasiyet gören insanları elbette tenzih ederek söylüyoruz ama bütün bu dünyayı bütün bu çevreyi kentleri kırı diğer canlılarla birlikte insanın ...paylaştığını ve ortak bir yaşam e, sürdürmek zorunda olduğunu e, maalesef zaman zaman e, unutuyoruz. Ve bu e, hayvana yönelik şiddet, e, kötü muamele, istismar gibi pek çok e, ve hatta e, maalesef e, katliamlara kadar giden bir e, gelişmelere e, yol açıyor. Şimdi biraz biz bu konuyu... Elbette sosyal medyada bu konuya hassasiyet gösteren yayınlarda bu konu dile getiriliyor, yer veriliyor. Ancak biz bu hafta biraz daha bu konuya ağırlık verelim ve neden kaynaklanıyor ve nasıl çözebiliriz? Zi konuşmak istiyoruz. Bunu konuşmak üzere de telefon hattımızda Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Burak Özgüner var. Günaydın Burak. Günaydın. Günaydın. Herkese iyi güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz Sağ de sana olun. diliyoruz. Şimdi son dönemde dediğimiz gibi özellikle Ankara'daki çok gündeme geldi ama sadece Ankara ile de sınırlı değil. Türkiye'nin pek çok kentinde hayvan katliamları yaşanıyor. Biraz son dönemde neler oluyor, neler oldu bize aktarır mısın? Yani Ankara çok göz önündeydi ama bunun arkasında biliyoruz ki pek çok aslında bu tarz olay yaşandı. Evet Ankara ile başlayalım isterseniz evet, Ankara'da evet. E, Yani halen Zehirleme haberleri geliyor maalesef Batı kentte ilk Duyuldu e, 17 köpeğin e, Hayatını kaybettiğini Biliyoruz 7 tane köpek e, Tedavi altında Halen e, Batı kentten sonra Çubuk'ta Ulus'ta Yüzüncü yılda Altındağ'da Ankara'nın dört bir yanından sürekli Zehirleme haberleri geliyor Geldi ee, Kütahya Tavşanlı'da, Bursa Oranel'de, Nevşehir Kozaklı'da, Diyarbakır Çınar'da, Antalya Alanya'da, Samsun Aybacık'ta e, hayvanlar katledildi maalesef. Diyarbakır Çınar'da ve Samsun Aybacık'ta e, bu hayvanların kimin katlettiği ortaya çıktı. çok ilginçtir aslında. Genelde faillere biz ulaşamayız ama sosyal medyanın bunda çok etkisi var. Çünkü insanlarda da bir artan bir duyarlılık var. E, Belediyelere her ne kadar hayvanlara, sokak hayvanlarına çöp muamelesi yapsa da ülkede duyarlı insanlar da var ve bunları tespit edip e, sosyal medyada teşhir ediyorlar. Bizim gibi e, kuruluşlara gönderiyorlar. Diyarbakır Çınar'da e, 13 tane e, köpek cesedinin terk edildiği bildirilmişti. Ve ortaya çıktı ki gece vaktinde Çınar'ın bir köyüne Mardin Belediyesi kayyumla yönetiliyordu. Hı hı. Dinleyiciler biliyordur. Karyum yönetimindeki olan Mardin Büyükşehir Belediyesi bu köpek cesetlerini Çınar'a bırakıyor. Ve sadece ceset de bırakmıyor. Yarı canlı durumda ve canlı durumda olan köpekleri molozyonu dökermiş gibi Çınlara atıyor. Burada Mardin Büyükşehir Belediyesi çıktı bunun altından hmm. Samsun Ayvacık'ta da köpekleri uyuşturucu iğne yapılarak çöp poşetlerine e, konulmuştu köpekler. E, bu kadriyamda yana... çok müthiş bir şey var. Evet. O, o da bir belediye başkan, başkan yardımcısı, yardımcısı çıktı. ve aynı zamanda da bir veteriner hekim olduğu ortaya çıktı. Yani bir veteriner hekimin e, hayvanı biz ne bekleriz? Hayvanı iyileştirmesi ...sağlığına kavuşturmasını bekleriz. Burada bir veteriner hekim, bir yerel yönetici... E, köpekleri uyuşturucu yine vererek... E, ...öldürmeye teşebbüs ediyor, öldürüyor... ...ve çöp poşetlerine koyuyor bayılttığı hayvanları. Burada direkt öldürmen için bir kasıt var burada. Ve ortaya çıktı, görevden uzaklaştırıldı... ...görevden alındı yeni seçilen Hı -hı. başkan tarafından. Ama bir yandan da şöyle <gülüyor> bir şey oldu galiba e, Burak... Yanlışsam düzeltin. Ee, yok biz işte bu ortaya çıkınca biz e, hayvanları e, sakinleştirip bir yerden bir yere taşıyorduk gibi e, bir takım yalanlara da başvurdular, başvurdular. tabii. Hı hı. Değil mi? Benzer bir şey evet o şekilde bir iddiaları var. Benzer bir olay Rize Pazar'da ya sandı i̇ki, iki ya da üç gün önce hı hı. ve orada bir bakım evi falan yok. Yani orada bir kadın gönüllü e, diyor toplama yapan ekibe. Siz nereye götürüyorsunuz bu hayvanlar? E, biz işte şuradaki bakım evine götürüyoruz. Gece vakti yine yapılıyor toplama. Oradaki gönüllü de diyor ki yok ki burada bir bakım evi nereye götürüyorsunuz? Siz yok işte biz sağlık şeyi kontrolü yaptıracağız. Bu tür sürekli yalanlara e, başvuruyor bir de belediyede. Yani baş... Bu hayvan düşmanlığıyla tanınan belediyelerin baş özelliği de yalancı olmaları, hayvanları toplayıp bilinmeze göndermeleri ve üstü kapalı bu şekilde katliam yapmaları. Evet. Bir de biliyorsunuz Ankara'da bu Batıken kent katliamı ile ilgili failler, katiller, Batı katilleri e Göz altında alındı. Orada ya... istersen süreci bir başından e, Hı -hı. anlatalım. Hem hatırlamak e, açısından hem de e, tam konuya vakıf olmayan dinleyicilerimiz olabilir. Bir hatırlatma açısından nasıl gelişmişti Ankara'daki olaylar e, aktarırsan seviniriz. Hı -hı. Batı kentte bu katliam ortaya çıktığı zaman e, kamera kayıtlarından bu failler tespit ediliyorlar. Daha sonra e, kolluk kuvvetleri Gözaltına alıyor sonra... Yerel seçimden hemen sonraydı değil mi? Yanlış evet. hatırlamıyorsam Evet Evet. evet. E, ve Daha sonra gözaltına sonra Tutuklanma talebiyle e, Mahkemeye çıkartılıyorlar ve Ertesi günde adli kontrol Kararıyla e, serbest Bırakılıyorlar hı hı. Ve iddia şu yöndeydi Bu hayvanlardan rahatsızlık duyan birisinin Bu şahıslara para vererek köpekleri zehirlettiği yönünde bir yani, iddia vardı. Daha sonra şahıslar dediler ki biz de hayvan severiz, biz de köpek bakıyoruz, bizim de köpeğimiz var. E, biz bu şeyleri, etleri aldığımız etleri beslemek için sokak köpeklerini bölüştürdük e, iddiasında beyanında bulundular. E, ama tabi burada çok kısıtlı bir yani öldürmek aslından bahsedebiliriz biz aslında genelde şöyle oluyor son zamanlarda özellikle ...baroların da bu kadar dahil müdahale olmasıyla... sivil toplum örgütlerinin de... E, ...hukuk mücadelesi konusundaki... ...deneyimlerinin fazlalaşmasıyla... ...şöyle oluyor... ...bu kadar infial e, yarat, yarattığı zaman... ...genelde tutuklama... ...ya da işlenebileyim... ...bu tür adli kontrol kararları çıkabiliyor... ...biz tutuklanırlar diye bir umudumuz vardı... Hı hı. ...çünkü... ...Türk Ceza Kanunu madde 170... ...genel güvenliğin... ...kasten tehlikeye sokulması... Madde 174, madde 181'e 4, madde 185 gibi maddeler e, çevrenin kasten kirletilmesi, zehirlenmesi, besinlere, gıda, e, gıdalara zehir katılması gibi e, sek maddesi olarak kullanılabilecek ilgili Türk Ceza Kanunu hükümleri vardı. Maalesef savcılık iddia makamı yani adli soruşturmayı yürüten makam ee, bu maddeleri görmezden geldi ve e, zehirlenen edilen köpeklerin arasında yasalar nezdine sahipliği diye geçen köpekler olduğu için Türk Ceza Kanunu, kanunu madde 151'e 2'den e, sevk maddesi olarak bu maddeyi kullandı ve bu madde de kullanıldığı için e, faillerin Mahkeme kararıyla e, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır adli kontrol kararıyla bu kadar. Ama eğer ki bu saydığım dört madde e, işte çevreye karşı suçlar özellikle ve genel güvenlikle ilgili e, suçlar bunlar sayık maddesi olarak e, kullanılsaydı savcılık tarafından soruşturmayı yürüten savcı bunları hukuki dayanak olarak kullansaydı. Faillerin 15 yıla kadar hapsi Mümkün olabilecekti çünkü Bu şöyle bir şey var Gelişi güzel her yere Zehir saçtı bu şahıslar evet. Yani kırsalda olsa El altı sularına karışma ihtimali var ee, Ya da ne bileyim e, Bir çocuğun Ya da artık öyle bir noktadayız ki Türkiye'de açlık sınırında Olan insanlar var Yani o insan ya atıyorum Bir insan onu alıp da evinde pişirmek için Götürse çünkü ...ya o derece insanlar var... ...insanlar açlıkla mücadele ediyorlar... ...Türkiye'de O öyle bir şey de var... ...yani toplumsal kesim de var... ...ve bu şekilde gelişigüzel... ...çevreye zehirlerin... ...saçılması ve biliyorsunuz... ...çok kolay elde ediliyor... ...bu tür zehirler... Hı hı. ...ve e, bu şekilde bir katliam... ...yapıldığı için şahısların kesinlikle... ...tutuklanması gerekirdi çünkü... Yani ben hem bu şahısları toplum zararlısı olarak tanımlıyorum. Yani gözleri dönmüş bir şekilde nefes alan, canı olan, hakları olan, canları yanan, yanabilen canlıları saatlerce ya da dakikalarca işkence ederek öldürebilmek. Yani ben bunu kafamda bir yere koyamıyorum bu kadar nasıl kötü olunabiliyor evet. diye. Bir de bunlar Benim... münferit şeylermiş gibi yansıtılarda evet, ama evet. tam da bu bütün bahsettiğiniz örnekler kimi zaten belediyeler eliyle yapıldığı ortaya çıkıyor. O da bir yana. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayvanlara işkence sıfır tolerans gibi Hı -hı. bir yaklaşımı da var. Yani bunu Hı -hı. nasıl değerlendireceğiz? Şimdi... Bizim e, 350'den fazla sivil toplum kuruluşu olarak e, bir araya gelerek oluşturduğumuz ve bu yasama sürecine aktif e, sivil toplumun aktif katılımını sağlamak için ve bu bürokratların da kendi aranızda anlaşamıyorsunuz, kavga ediyorsunuz, ezberlerini, söylemlerini bozmak için bir yandan da bir oluşum oluşturduk. Hayvanatları yasama izleme delegasyonu geçen geçtiğimiz senin eylül ayından beri biz bu yasama faaliyetinin yasama sürecinin içerisine girmeye çalışıyoruz ısrar ediyoruz biz siz bir ya bizsiz sivil toplumsuz yapılan bir yasama çalışmasından hayvanla yine bir sonuç çıkmaz diyoruz. gönümüze gelen taslaklarda ve bizlerden saklanan gizlenen metinlerde bunu gösteriyor çünkü yine sokak hayvanlarının şey yapıl tehil edileceği aynı zamanda tecrüt edileceği bir, yine bir niyet var ortada resmi otoritelerce. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar aslında e, kaç defa talimat verdi. Ve biz e, dediğim gibi geçtiğimiz Eylül ayından beri gerek hükümet nezdinde, gerek parlamento nezdinde, gerekse bürokrasi nezdinde defalarca görüşmeler gerçekleştirdik. Bakanla da görüştük aynı zamanda ve Hayvanlarla iğne olan Tamamen hayvanlarla iğne olan Ve ada hayvanları koruma Kanunu olan kanunun Ne bekleriz biz bu kanundan Hayvanları koruması hayvanların Haklarını gözetmesi hı hı. Bu yönde bir düzenleme yapılması için Yani hayvanların haklarını gerçekten Koruyabilecek bir düzenleme Yapılması için taleplerimizi Elden yazılı sözlü Yüz yüze görüşmelerde defalarca e, ilettik biz Ama bu taleplerin maalesef e, dikkate alınmadığını görüyoruz Çünkü bakanlar kendi aralarında uzlaşamıyorlar bizim talep ettiğimiz e, taleplerimizi bizim taleplerimizi şey diyor çok fazla ceza talep ediyorsunuz çok fazla ceza dedikler Çünkü şu anda galiba e, yani özellikle işkence e, öldürme Hı -hı. Hay hayvanlarla ilgili olan madde ne diyor ve siz e, neyi öneriyorsunuz Hı -hı. şöyle Şimdiki kanun e, bu tür zehirleme vakalarında mesela e, hayvan başına öldürülen hayvan başına 1552 lira idari para cezası Hı. öngörüyor. Hayvan işken hayvan bir işkence uğramışsa ya da cinsel şiddetten hayatta kaldıysa 773 liralık bir idari para cezası öngörüyor. Şu anda yürürlükteki olan kanun. Hı bizim talebimiz bu tür fiilleri yani hayvanın beden dokunulmazlığına saldırı, yaşam hakkı gaspı gibi şeyler daha ki ilerlerinde kesinlikle ertelemesi tapis cezası verilmesini talep ediyoruz biz çünkü <gülüyor> Türk Ceza Hukuk sistemini düşündüğümüzde 2 yılın altında verilen cezalar infaz edilmiyor maalesef <gülüyor> direkt münaşıtlanmasının geri bırakılmasına karar veriliyor ya da aldi para cezasına çevriliyor ya da erteleniyor cezalar Tabii bu hiç bazı hiç durumlarda dışında. iyi oluyor da hani bu böyle a, adi suçlar kapsamına giren e, yani artık öldürmek yani bir evet. canlıyı öldürmek işkence etmek kapsamına giren şeylerde de aynı şeyin uygulanması tabii ki büyük bir sorun. Evet devam edin. Şeyde e, yine dediğim gibi bizi bu cezaları fazla bul, bulduklarını söylüyor bakanlık bürokratları ve şey olarak da e, bahane olarak da şunu e, söylüyorlar insan insana yönelik suçlarda bu şekilde ceza vermiyoruz, kanunlarımız bu şekilde. İkinci bir bahane de Türkiye ceza dolu olması. Evet. Yani Türkiye ceza dolu olması diyorlar ki topluma siz işkencecilerle tecavüzcülerle katillerle aynı toplumda yapsayım bunda bir problem yok. Ama Türkiye ceza hallerini bu nerede söylüyorum zaten ifade özgürlüğünü kullandığı için. Binlerce insan var Türkiye cezaevlerinde Ama katilleri, işkencecileri Tecavüzcüleri Türkiye cezaevlerinde yer yok maalesef. Evet, e, Ve, zaten Burak e, siz daha iyi bilirsiniz bu konular üzerinde çalışıyorsunuz. Şiddet aslında e, önce hayvanlar üzerinde başlar. Yani hayvan öldüren, hayvanları katleden insanların zaten yakın bir gelecekte herhangi insan, bir insana e, bu şekilde bir e, davranış göstermeyeceğinin e, garantisi yok. Yani işte katiller, e, şunlar bunlar cezaevleri dolu e, aslında toplumda bir şiddet eğiliminin giderek artması evet. meselesine de işaret ediyor bütün bu Türkiye geneline gördüğümüz hayvan katliamları. Kesinlikle öyle ve en başından beri bu kadar basında görünürlük kazandıktan sonra özellikle bu tür hayvana yönelik şiddet olayları bizim en başından beri söylediğimiz şeylerden bir tanesi buydu. Yani toplumsal şiddet Şiddetten en çok etkilenen hayvanlar çünkü en savunmasız durumda olan onlar. Ve bizlerden başta kimseleri yok bir saklarının peşine ya da ne bileyim öldürdükten sonra faillerin dedektif gibi peşine düşmedikten sonra hiçbir şekilde e, caydırıcı yaptırım ya da e, hürriyeti bağlayıcı mal varlığına tehdit oluşturacak bir yaptırım devlet tarafından gelmiyor ne yazık. Ve böyle bir cezasızlık ortamında evet bu toplumsal şiddetin ayyuka çıktığı günlerde bu cezasızlık ortamını e, sunan yargı mensupları da bu katliamlardan sorumlu, bize yedi sekiz seneden beri söz verip tutmayan siyasiler de sorumlu bu katliamlardan. E, biz yani ben açıkçası şu bir haftalık süre zarfında akıl virüs sağlığımı koruyabilmek için. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Mesela şimdi şey vermeyeceğim, lokasyon vermeyeceğim. 50-60 tane köpeğin e, yine uyuşturucu iğneyle öldürülüp, kalp krizi geçirtilip toplu bir şekilde gömülen bir mezar var. Orayı mesela hukukçu dostlarımızla birlikte kızı izni almaya çalışıyoruz mesela şu anda. Yani Türkiye'nin dört bir yanından e, bu haberler geliyor ve... E, Hayvanlara devam bu toplumda da Türkiye toplumuna da devam bu çünkü milyonlarca insan da gerçekten yaşam hakkından yana saf tutan hayvanlardan yana saf tutan insanlar ve bence Topluma da toplumumuza da reva değil bu kadar şiddet diye düşünüyorum ve evet. en başından beri söylüyoruz bunun önünün alınması gerekiyor kesinlikle. Evet. Almadığımız zaman bunun e, önünü alamadığımız zaman bambaşka yerlere gideceğiz ki şu toplumda hakim olan linç ve nefret kültürü de bunun bir göstergesi aslında. Evet. Peki e, şimdi epeyden beri tabi bu meseleleri takip ediyorsun acaba... E, bütün bu e, katliamlarda bir sistematik artış mı var yoksa sosyal medyanın etkisiyle aslında geçmişte de vardı da daha mı görünür oldu? Daha görünür oldu çünkü e, ben yani 20'den fazla senedir. Yani 24 senedir filan herhalde hayvanatların mücadelesi veriyorum Türkiye'de. Hiçbir zaman azalmadı bu zehirleme. Yani yasa 15 senedir seneden beri yürürlükte olan bir yasamız var. Hayvanları koruma kanunu. Sözde zehirleme, katletme, katliam yasak. Ama hiçbir şekilde caydırıcı olmadığı için bu yasanın varlığı hayvanları hiçbir şekilde. ya yani En gözümüzün önünde olan hayvanlar. Her gün sokağımızı paylaştığımız, yaşamımızı paylaştığımız Başını okşadığımız, sevdiğimiz, bağlandığımız sokak hayvanları en gözümüzün önünde olanları bile yasa koruyamıyor ne yazık ki. Evet. Vardı her zaman vardı yani evet, öyle evet. bir artış yok ama dediğim hı. gibi sosyal medyanın etkisi bir de medyanın da biraz trend haline gelince bu tür haberler toplumun ilgisini çekmeye başlayınca ana akım medyada ilgi göstermeye başlıyor ve daha görünür oluyor. Hı hı. Peki e, şöyle bir şey sorayım Burak. Şimdi tam da e, belediyeler, bazı belediyeler e, eldeştirde özellikle büyükşehir belediyeleri ve e, onların işte canlıların bütün kentin canlılarının e, haklarını korumayla ile ilgili sözler Hı -hı. verenler var neyse evet. ki. E, şimdi bir yandan da şöyle bir e, şey, var. hani bu kadar çok hayvan var e, Hı -hı. sokakta. Ee, hani onlar nasıl bakılacak, nasıl beslenecek? Ee, Hı -hı. Öneriniz nedir? Ya da bel belediyeler ne yapabilir? Yani bakım evleri e, açmak onunla da ilgili, ayrı bir tartışma vardı. E, bakım evleri açmak, bunları sürdürülebilir kılmak Hı -hı. nasıl olacak? E, ve bir yandan da tabii maalesef insanlar e, bu ha yani hayvanları evine alıp Hı hı. Satın alıp yavruyken alıp ondan sonra sokağa bırakan Bırak. insanımız evet, da maalesef. maalesef çok var. Ve e, inanılmaz bir şekilde sokaklarda pek çok böyle e, farklı farklı çizgilerden evet. hayvan da görüyoruz. Yani böyle bir popülasyon var e, sokağa doğru ite. Ne yapılabilir? Yani onları nasıl koruyabiliriz? Buradaki hı hı. mantıklı yaklaşım ne olabilir? Şimdi şu anda günümüzde e, devlet politikası olarak e, uygulanan şey şu... Dev toplama kampları yapılıyor şu anda İstanbul'da İstanbul'un her iki yakasında Pendik tarafında ve Sarıyer Kısırkaya'da yapılan İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yapılan mahkemenin idare mahkemesinin iptal kararına rağmen halen işletilen bir... Dev toplama kampı var. Bizim talebimiz bu tür dev toplama kamplarının inşa edilmemesi kesinlikle. Çünkü e, hayvanlar e, bayıltılıyor ya da kazadeli durumdayken, yolda taşınırken hayatını kaybediyor. 100 kilometre hayvanları İstanbul trafiğinde yol katettiriyorlar mesela. Bu başlı başına bir sıkıntı. Talebimiz mahalli ölçekte. Yani her ilçenin kendisine göre nasıl e, kadın sığınağı varsa... Sığınma evi varsa hayvanlar içinde e, mesela sokakta engelinden dolayı ya da işte yaşlılığından dolayı ya da sürekli şiddet görüyorsa o mahallede o hayvanın ömrünün sonuna kadar bütün yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanacağı böyle güvenli alanlar sığınak modelinde yapılar oluşturmak ve şey çok önemli e, hayvan hastaneleri tedavi üniteleri kurmak modern tabi yani evrensel standartlarda evet. e, ve Buralarda bu hayvanlara sağlık hizmeti verilmesi, yaşatılmaya çalışılması bu hayvanların. Ama belediyelerin icraatlarına baktığımızda çok çok az. Belki bir, iki, bir beş parmağını geçmez. mevzuatına hayvan lehine olan maddelerini uygulayan. En iyi belediyede bile ihmal nedeniyle hayvan ölüyor. Onu herkese söyleyeyim. O yüzden belediyelere kesinlikle güvenmesinler. Son çare olarak da hayvanı belediyeye emanet ediyorlarsa kesinlikle hayvanı her gün takip etmeleri gerekiyor. Ee, bu şekilde biz yani hayvanların biz yüzyıllardan beri çünkü onlarla bir yaşa, ortak yaşam kültürümüz var hayvanların e, sokaklarımızda yine eskiden olduğu gibi kalmasını ve devletin de desteğiyle öldürmeye değil yaşatmaya odaklanarak programlanarak ve bu yönde zaten milyonlarca gönüllü var son derece naif duygularla e, gariban sokak hayvanlarını besliyoruz diye e, Ortada olan e, bütün emekli maaşını e, Şeylerini, imkanlarını, kısıtlı imkanlarını Bu hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarını ayıran Son derece iyi niyetli insanlar var Türkiye'de evet. e, Hepimizin mahallesinde vardır evet. Ve o insanların da desteklenmesi gerekiyor Ama mevcut koşullarda maalesef bu insanlara destek olunmasından Ziyaret daha çok o insanlara Devlet köstek oluyor İdari para cezaları kesiyor e, Bu insanlara e, ne O diye, insanlar, Ne diye çek, kesiyorlar ceza? Şey diye kesiyorlar Fazla hayvan bulunduruyor işte evinde Ya da işte hmm. e, Çevre ikili çek şekilde e, Şey yapıyor Mama koyuyor gibi İddialarda hmm. idari para cezaları Kesiyorlar hatta ve hatta Şuna denk geldik e, en son Madde 177 Türk Ceza Kanunu hayvanın tehlikeli e, tehlikeli kamu güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakmak mesela. Ba bazı yerlerde sokak hayvanlarını besleyen gönüllüleri sanki o hayvan yasalar nezdinde onun hayvanıymış gibi, sahipli hayvanmış gibi gösterip e, <gülüyor> dava açılan insanlar var şu anda Türkiye'nin dört bir yanında yani sokak hayvanlarının yaşatmaya çalışan insanlara bu tür sürekli baskılar yargılamalar, cezalandırmalar para cezaları geliyor evet. tam tersi olması gerekiyor bu insanların gönüllülerin de desteklenmesi gerekiyor hayvanların da desteklenmesi gerekiyor zaten yürürlükte olan 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda bunu söylüyor gönüllüler desteklenir işbirliği yapılır Hayvan sahipsiz sokak hayvanları da ee, evcil hayvanlar gibi, ev hayvanları gibi yaşamları desteklediğiniz gibi maddeler var yürürlükteki e, kanunda ama dediğim gibi maalesef Türkiye e, çok kendi mevzuatını uygulayan bir ülke olmadığı için diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunda Maalesef uygulanamıyor. Evet Burak çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için ben ve hayvan ediyorum. hakları mücadelesi için çalışan herkese de bundan sonra kolaylıklar dileyelim. Evet. Tekrar çok teşekkür çok önemli. ediyoruz Teşekkürler. verdiğim bilgiler için. Evet bu hafta ekonomi ekolojide e, hayvan hakları izleme komitesi koordinatörü Burak Özgüner mevcut e, hayvan haklarıyla ilgili çalışmaları, hayvan katliamlarını neler yapılması gerektiğini anlattı. E, bu açıdan oldu. evet çok aydınlatıcı, faydalı oldu diye düşünüyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.